Hassas terazi. Hazırlayan ve sunan İstanbul Eczacı Odası Hukuk Bürosu. değerli lezzacılar, bugün hassas terazi programımızın ikinci bölümü ile sizlerle birlikteyiz. Bilindiği gibi ilk bölümümüzde hem programımızı tanıtmış ve hem de gündemdeki bazı konularla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmıştık. İlk bölümümüz odamızın avukatlarından avukat Didem Madakçelik tarafından sunulmuştu. Bu bölümümüzü ise ben avukat Zehra Şimşek ve avukat Didem Madakçelik tarafından birlikte sunacağız. Bu bölümümüzü sizleri çok ilgilendiren protokollere ve SGK tarafından yapılan fesihler ile buna karşı izlenecek hukuki süreçlere ayırdık. Dilerseniz öncelikle protokolleri, kurumlarca imzalanış süreci ve daha sonra eczacının bu sözleşmeyi imzalamasından sonraki aşama olarak ikiye ayırıp bunların hukuki niteliği üzerinde açıklamalarla konumuza başlayalım. Sosyal Güvenlik Kurumu ve konsolide bütçeli idareler olarak tabir edilen maliye protokollerini Türk Eczacıları Birliği ile imzalamaktadır. Birliğimiz, 6.643 sayılı yasanın 39. maddesinin J bendine dayanarak protokolleri kurumlarla imzalıyor. Bu protokollerde uygulanacak usul ve esaslar, ödeme şartları ve zamanı, cezai şartlar ve fesih sebepleri gibi bir takım düzenlemeler yer alıyor. 2006 yılında Birlik ve SGK'ya devredilmeden önceki adıyla SSK arasında imzalanan sözleşmenin kimi maddelerinin iptali için ülkemizde ilk defa İstanbul Eczacı Odası tarafından Danıştay'da dava açıldığını bilmenizi isteriz. Danıştay Genel Kurulu tarafından verilen kararda protokollerin iki idari organın birlikte tesis ettiği tek yanlı idari işlem olduğunu belirterek protokollerin kurumlar arasında imzalanması ve bunların içeriğinden doğan sorunların çözüm yerinin Danıştay olduğuna hükmetmiştir. Kurulun bu kararı yerleşmiş içtihat niteliğini kazanmıştır. Görevsizlik itirazları reddedilmektedir. Bu kapsamda odamız adına 2007, 2008 ve 2009 yılı protokollerinin eczacılarımız aleyhine olan kısımlarının iptalleri için Danıştay'da dava açtık. Bu davalar henüz henüz sonuçlanmamış olup devam etmektedir. Açtığımız davaların protokollerin maddelerine olumlu yansımaları olmaktadır. Örneğin, daha önce yapılan protokollerde fesih süresi 7 yıl iken sonradan bu süre 3 ve 2 yıla düşürülmüştür. Eczacı hakkında takipsizlik kararı verilse bile onunla sözleşme yapılmıyordu. Ama şimdi ise bu takipsizlik kararının kesinleşmesi halinde artık eczacıyla sözleşme yapılmaktadır. Yani değerli eczacılar, her açtığımız davadan sonra iptalini istediğimiz maddeler eczacı yararına, yararına bir sonraki protokolde değiştirilmektedir. 2007 yılı protokolünde eczacılarımızın çok fazla mağduriyetine yol açan ve hepinizce de bilindiğini varsaydığımız 6.3.24 numaralı madde hakkında yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Bu madde eczacı ve çalışanları dışında. ...sahtecilik yapanlardan dolayı eczacıların sözleşmelerinin fessini düzenleyen maddeydi. Böylece sonraki 2008 ve 2009 yılı protokollerinde bu madde çıkarılmıştır. Protokollerin imzalanma aşaması hakkında sizleri çok fazla sıkmamak adına bu kısa açıklamamızın ardından asıl sizleri ilgilendiren kurumun yaptığı fesihler ve bunlara karşı başvurulacak hukuki yolların neler olduğu ile ilgili bölüme geçebiliriz. Burada sözü diğer arkadaşım Avukat Didem Madak Çeli'ye bırakıyorum. Değerli eczacılarımız, sizler sadece SGK protokollerini değil, Maliye protokollerini de yapmaktasınız. Fakat ilaç taleplerinin en fazla SGK'lı hastalardan gelmesi nedeniyle ağırlıklı olarak SGK ile protokol imzalamaktasınız. Bir kısmınız da maliye protokolü yapmaktadır. Biz bu bölümümüzde SGK protokolleri üzerinde duracağız. Ama söyleyeceklerimiz maliye protokolleri için de geçerlidir. Zaten her iki protokolün de içeriği 3 aşağı 5 yukarı aynı. Protokollerde sözleşme fesli ve cezai şartlar başlığı altında pek çok değişik fiil fesih sebebi olarak belirlenmiştir. Tabii ki öncelikle eczacılarımıza fesih sebebi olan fiilleri yapmaktan kaçınmaları ve dikkat göstermeleri gerektiğini söylemek isteriz. Bunun için de protokolleri çok iyi okumak ve bilgili olmak büyük önem taşımaktadır. Son zamanlarda fesih nedeniyle bize başvuran eczacılarımızdan şunu öğrendik. Kurum daha çok 2009 yılı protokolünün 637 ve 6319 numaralı maddelerinden dolayı fesih yapmaktadır. Bu maddelerden birincisi ilaç küpürlerinin veya küpürü kesilmiş ilaçların bulunması, ikincisi de sahte küpür, sahte reçete ve raporun kuruma fatura edilmesidir. Kesilmiş küpürlerden dolayı fesih yapılmamasını sağlamak konusunda dikkat edilmesi gereken husus bunların reçete karşılığı olduğunu ve kime ait olduğunu ispatlamaktır. Bu fiile dayanarak fesih yapılabilmesinin diğer bir şartı da son yapılan değişiklik ile birlikte küpür ve küpürü kesilmiş bedelleri toplamı 500 liradan 1000 liraya yükseltilmiştir. Toplam tutar, bu bedelin altında ise yazılı uyarı, fazla ise fesih yapılmakta. Sahte küpür, reçete ve raporda ise kurumu zarara uğratmak kastı ile kuruma bunların fatura edilmesi şartı aranmaktadır. Bu fiilde sadece eczacıya değil, eczane çalışanlarına da sorumluluk yüklendiğine dikkat çekmek isteriz. Eğer eczacının kastı dışında üçüncü kişilerin dahiliyle kuruma fatura edilmiş ise fesheye gidilmemektedir. SGK protokolde belirtilen fiillere aykırılık ile ilgili fesheye gitmeden önce söz konusu fiil hakkında soruşturma yapmaktadır. Protokolümüzün 6-16 numaralı maddesi kurum müfettişleri marifetiyle eczanelerde inceleme yapılacağı hakkında düzenlemeyi içermektedir. Kurumu inceleme yapmaya götüren sebepler, kuruma yapılan ihbarlar ya da incelemeye alınan reçetelerde aykırılık görülmesi gibi haller olmaktadır. Kurum, soruşturma kapsamında gerek eczacının, gerekse çalışanlarının ve hatta hastaların dahi, yani elindeki belgelere göre şüphelendiği kim varsa onların ifadelerini alma yoluna gitmekte. Burada bizce dikkat edilmesi gereken nokta, eczacının veya çalışanının vereceği ifadenin mahiyetidir. Bu nedenle kurum tarafından bir çağrı yapıldığında ifadeye giden eczacının ya da kalfının ifade konusunun ne olduğu hakkında kurumdan bilgi talep etmesi ve bilgi ve belgelere göre savunma yapması daha doğru olmaktadır. Eskijend, die, gechti. O zaman aşık oldum, rüzgarlar esti, esti, gechti. O zor günler, solan günler, eskijend, die, gechti. O zaman aşık. Oldum. Kalan süresi kısalan cümleler yalan dolan birkaç resim kaldı Aşk seni bulabilir de, uzakta durabilir de, Kurum soruşturmasını tamamlayıp raporunu hazırlar. Sonra fesse sebep olan fiili, cezai şart miktarını ve müfettiş raporunu belirterek fessi eczacıya tebliğ eder. Fakat herhangi bir belgeyi eczacıya göndermemektedir. Fesih yazısını alan eczacımız neler yapabilir? Dava açmadan önce eczacıya tebliğ edilen fesih yazısında belirtilen inceleme raporunu bilgi edinme kanunu uyarınca kurumdan mutlaka talep edilmesini öneririz. Çünkü şunu bilmelisiniz ki kurum inceleme raporuna istinaden fesih yapmaktadır. Bundan dolayı kurum bu raporu dayanak alarak savunma yapacağından en azından eczacının suç isnat edilen fiillerinin ne olduğunu bilmesi bu aşamada kendini savunabilmesi bakımından önemli olacaktır. Zaman zaman eczacılarımızın savunma haklarının kullandırılmadığı ve hiç savunması alınmadan da fesih yapıldığına şahit olmaktayız. Bu durumu defaten SGK'ya yazılı olarak bildirerek gerekli uyarıları yaptık. Bize göre eczacıya fesih yazısı tebliğ edilirken ve müfettiş raporu tanzim edildiğinden bu belgeler tebliğ edilmeli ve diyecekleri sorulmalı, savunması alınmalıdır. Eczacılarımız müfettiş raporlarını ve haklarındaki isnatları tam olarak öğrenmeden savunmalarını yapmamaları gerekmektedir kuruma çağrılarak ifadesi alınmak istenen eczacılarımızın savunma yapmak için haklarındaki isnatları ve dayanağı belgeleri incelemek üzere süre istemeleri ve inceledikten sonra ifade vermeleri yasal haklarıdır. Biz bu yasal hakların eczacılarımızca kullanılmasını öneriyoruz. Sözleşmesi feshedilen ve kurumdan raporu ve belgeleri alarak Hakkındaki isnatları öğrenen eczacı bu feshin haksız olduğu kanaatinde ise ne yapacaktır? Elbette ki dava açacaktır. Ama hangi mahkemede? Feshe karşı idare mahkemelerinde dava açılmadığını özellikle altını çizerek belirtiriz. Çünkü yanlışlıkla idare mahkemelerinde dava açıldığına çokça tanık olmaktayız. Bu durum oldukça uzun bir süre ve masraf kaybına sebep olmaktadır. O halde nerede dava açıyoruz? Bu davalar, üstüne basa basa söylüyoruz, asli hukuk mahkemelerinde açılmaktadır. Bu davaya teknik isim olarak muarrazanın men'i davası adı verilmektedir. Eczacılarımız bu davalarında sözleşme fessinin iptalini ve yine dikkat etmeleri gereken bir husus olan cezai şart tahsilinin iptalini isteyecektir. Cezai şart tahsilinin iptalini de istemeleri gerektiğini özellikle belirtmek isteriz. Çoğu eczacımız sadece fesin iptalini istemektedir. Dilerseniz kalan kısmını da avukat Didem Madak Çelik arkadaşımıza anlatsın. Bu nedenle cezai şartlarla ilgili bazı bilgileri vermemiz gerekiyor. Protokol gereğince birden fazla fiile uygulanan cezai şart miktarları toplanıyor. Eczacının kurumdan olan alacağı varsa mahsup ediliyor. Alacak miktarı az veya hiç yoksa icra takibi yapılıyor. Bu nedenle cezai şartın fessinin iptalini mutlaka istemeliyiz. Yoksa kurum cezai şart için tedbir yok diyerek bu parayı tahsil etme yoluna gidecektir. Tabii ki hem fessin hem de cezai şart tahsilinin iptali için dava açmadan önce fessin ve cezai şart tahsilinin tedbiren durdurulmasını istemek durumundayız. Bu tedbirde asli hukuk mahkemelerinden istenebiliyor. Sözleşme feslinin ve ceza şart tahsilinin tedbiren durdurulmasının kararını aldıktan sonra esas davamızı kurumun yetki olarak bağlı olduğu mahkemede açabiliriz. İhtiyati tedbir kararını aldıktan sonra bu kararı kuruma göndermeliyiz. Kurum da kararı aldıktan sonra ezacının kuruma sunduğu sözleşmesine şerh koymakta. Sözleşme yeniden yürürlüğe girmekte ve eczacının ekranı açılmakta. Bu arada kurum, müfettiş tarafından hazırlanan raporda eczacının fesse neden olan fiilinin suç olduğunu belirtmişse, savcılığa suç duyurusunda da bulunmakta. Diyelim ki böyle bir suç duyurusu var, savcılık takipsizlik karar verdi. Takipsizlik kararı kesinleştikten sonra kararın kuruma verilmesi halinde eczacı ile sözleşme yapılmaktadır. Takipsizlik kararı verilmedi, ceza davası açıldı ise bu durumda beraat kararı verilirse önemli dikkat edelim kesinleşme aranmamaktadır. Kurum eczacı ile eczacının talebi halinde sözleşme yapmak zorundadır. Geri gelmişken cezaların şahsiliğinin çok önemli bir hukuk ilkesi olduğunu belirtmekle yetinelim. Gene eczacılarımızı oldukça mağdur eden konulardan biri de reçetelerin zamanında incelenmemesi. Ve 2009 yılı protokolü devam ediyor iken daha önce kuruma fatura edilen reçetelerin incelenmesi halidir. Başvuru kaynağımız olan protokole göre bu protokolün yürürlük tarihinden önceki protokoller döneminde kuruma fatura ettiğimiz reçeteler varsa bunlar geç incelendiyse kurum fesih ya da ceza şart uygulama yoluna nasıl gidecektir? Kurum eczacının devam eden sözleşmesine göre hareket edecek yani 2009 protokolünü uygulayacaktır. Burada şöyle bir imkan da söz konusudur. Eczacımız, reçetenin veriliş tarihinde geçerli olan protokolün uygulanmasını da isteyebilmektedir. Bunu da kurumdan yazılı olarak talep edebilmektedir. Fakat bu tercihi kullanırken neyi ölçüt olarak alacağız? Protokollerdeki fesih süresinin kısalığı ve cezai şart miktarının azlığı bakımından hangisi avantajlı ise o protokolün kendisine uygulanması gerektiğini talep edebilir. Bu konuyu birkaç örnekle anlatmak isteriz. Hem suç duyurusu ve hem de felsimiz var. Takipsizlik kararı aldık ve bu karar kesinleşti. O zaman biz takipsizlik kararını kuruma sunduğumuzda kurum sözleşme yapmak durumunda. Bize göre protokolün takipsizlik ile ilgili maddesinden şu anlam çıkmaktadır. Sözleşme yapacak ve cezai şartı yani para cezasını diyelim tahsiline gitmeyecektir. Değerli eczacılar hep cezai şart diyoruz. Bu cezai şart miktarı neye göre belirleniyor? Biliyoruz ki protokolümüzde fesih sebebi olarak bazı fiiller tespit edilmiştir. Buna göre bazen reçete, bazen küpür ve bazen de ilaç bedellerinin 5 ya da 10 katı tutarında bir miktar belirlenmektedir. Bu miktar bazen haksız bir biçimde çok yüksek de olabilmektedir. Diğer bir örnek ise 2009 yılı protokolünden önce yapılmış bir fesih var. 2009 yılı protokolü yapılmak istenirse ezacının yazılı talebiyle 2009 yılı protokolündeki fesih fiiline denk gelen madde uygulanmaktadır. Uygulanan bu maddede cezai şart var ise bu da tahsil edildikten sonra sözleşme yapılmaktadır. Sözleşme festihleriyle ilgili sizleri en çok ilgilendiren hususları dilimizin döndüğünce aktarmaya çalıştık. Umarız yararlı olabilmişizdir. Sevgi ve saygılarımızla iyi günler dileriz. İyi günler. Muis, als ik, olamam. Kariship srije, ucaamam. Imanlara tepeden, bakaamam. Ben yapamam. Bulut, als ik, olamam. Jaamuru içimde tutamam Hep aynı gökte yol alaman Ben yapamam Yanarım, yanarım Gün geçer, yanarım Of gecelerin hesabını ben kime sorarım yanarım yanarım gün geçer yanarım. of gecel dicin hesabını ben kime sorarım gecelere sor beni gün nereden bilir ki halimi Yalnızlığa sor beni Göçmen kuşlar nereden bilir ki halimi Yanarım, yanarım Gün geçer yanarım Of gecelerin hesabını Ben kime sorarım Yanarım, yanarım Gündöner yanarım of oh, gecelerin hesabını ben kime sorarım ben kime sorarım ben kime sorarım, ben kime sorarım? Hassas terazi. Hazırlayan ve sunan İstanbul Eczacı Odası Hukuk Bürosu.